Unubatlı Hasan Hak Allah Allah'a Allah Allah. Hadi hep beraber yişa siz çekiyorsunuz gönülsüz! Nerede kaldı sizin Osmanlılığınız? Küçücük bir topu Balçık'tan kurtaramıyorsunuz da... Bizans'ı küfrün karanlığından nasıl kurtaracaksınız? Ha? Onu sen hücumla gör çorbacı! da ama küçücük ha! hücummuş! <gülüyor> topu yerine kuramazsak zor hücum olur! Surların dibinde otura otura semirdiniz öyle ya! Hakikaten ne güzel düştünüz! Gayri, bu topu balçık yutar. Padişahımız da herhalde hepimizi huzura çağırıp bağlandıracaktır. Aa, be, be, be. Aferin sizlere. Şahi topumu balçığa yedirmediniz diyecektir. Bu iş padişaha mı söylenecek şimdi? E, buyruğu var. Şahi topları yerleştirildiğinde haber edilecek ve gelip görecek. Haber edilmezse merak düşmez mi? Düşer herhalde E düştük de ne oldu bizim şahi topu Mevziye kuruldu mu diye sormaz mı Sorar herhalde Sorduk da ne olur Topun balçıya emanet denilir Çünkü ne Yeniçeri kulların himmeti Ne de asetlerin kuvveti Bu işe kâfi gelmedi dediler Hünkara söylenecek söz müdür bu Haydi mire Şu halata bir daha asılalım Ya halat kopmalı Ya top kurtulmalı Yahut cümlemiz ölmeliyiz Şimdi Yılsa mı? Yılsa! Hagayret! Hagayret derinden oynadı! Hagayret! Yılsa ne? Yılsa! Çok şükür! Çok şükür! Hey Ulubaklı! Nereye bakalım? Elleme gitsin! Yine Hisar dibinden Konstantiniye'ye ağıt yakacak! Bu iyiydi hiç anlayan Üstünde bir tuhaflık var ki... ...çözemedim gitti. O kendini çözmüş midir sanki? Aferin bre köftör. Sende iş var ha. Ak hocam gibi konuştum. Hadi efendi... ...ak hoca nerede ben nerede? Bir sözde ak hocalık olsa... ...ak hocalığın çağını mı kalır? İzansı aydınlatan Meydan. Beni içine çek. Sonra Ayasofya'nın kubbelerini at. Talebi Hasan olsun Uğbatlı Kim var orada? Benim. Sen de kimsin? Varlığıyla yokluğu belirsiz bir derviş. Peki öyle varlığı belirsiz değil misin Tanıyor muyum seni? Benim seni tanımam yeterli. De bakalım... Herkes ortigahtayken sen uzaklarda ne aramaktasın? <gülüyor> müjdenin sırrını arıyorum. Hangi müjdenin? <gülüyor> Söylemeden adımı bilen bunu da bilir elbet. Bildirince bilinir. Bilinmezi bilmek Allah'a mahsus. Amenna. Anladım. Peygamber müjdesinin sırrını demektesin. Bildirildikte de bilindi demek. Peki bulur muyum? Kendine sor. Bilsem sana sorar mıydım? Bunca şeyi öğrendin de hala kendini okumayı öğrenemedinse ise şaşmalı. Ey oğul, sen fetih düşünmez misin? Beli. Şu kalelerin burcuna ham sancağını çekmek için yanmaz mısın? Beli. Ama beyin durak oğlu seni ön saflara atmaz. Bu dahi bilindi. Kurban şeyhim, madem ki her şey sana asandır... Beyini razı edip ön saflara geçmenin yolunu da deyiver. Deyiver ki velayetin önünde dize gelip etek öpeyim. El etek göpmeye hesabına değil. Lakin vazifemi yapma hesabına deyivereyim. Padişaha dertlen. Çaresini bulsa bulsa o bulur. <gülüyor> Olmazı olur zannedip bizi hünkara ısmarlamaktasın. Lakin... Hünkar benim gibi bir yeniçeriği neden huzura alıp sohbete otursun da derdine deva arasın? İşin akıl yatar tarafı yok. Hasan! Görürsün birazdan işin akıl yatar veya tutar tarafı var mıdır yoktur. Gördükte şaşkına dönüp ricanı yutkunma. Benden de has bir selam söylemeyi unutma. Hadi. ...sese karşı ses çıkar. Hasan! Ey ulumattım! Buradayım! Birdenbire nereye gitti böyle? Şeyhim! Şeyhim neredesin? Yahu nerelere savuşmuşsun birader? Bakmadığım ucak kalmadı. Buradayız işte. Ne vardı? Çorbacı istiyor seni. Ne yapacakmış beni çorbacı? ama tuhafsın ha. ...koskoca çorbacıya ne yapacağını mı soracağım? Sormalıydın. Yine top çektirecekse yorgun olduğumu söyle. Hmm, top çekme işi değil. Lakin Esrahtan yorgunsan fena. Senin anlayacağın bu iş güleş işi. Bizim orta ile... ...Azeplerin beşinci ortası güleş tuttu. Bizden kimi çıkardıksa vurdular yere. Değil mi? Dedim belle. Bir zebella kırmaları var. Görsen yalı kazığı zannedersin. Nah boyun adamda. Kadana katırı gibi. Kırma kurban olduğum. Yerin dibine geçirme bizi. Azeplere ezdirme ocağını. Namımız iki para olur. Dillere düşeriz. Git evre. Yorgunum dendi. Naz ettiğin elverir. Yiğit Ulubatlı. İnan olsun hünkâr bile seyre çıkmış. Hünkârın gözünün önünde bittik kardeşlik. Rezil olduk. Esrahtan hünkâr seyirci mi? Yalanım varsa... Yemin istemez. Demek hünkâr da seyretmedi. Şeyhin dediği çıkarsa şimdi çıkmalı. Beşerle, beni kandırdın. Gidelim. Hadi şirin, göster karametini, göster ki. Yahu ne murmur edip duruyorsun? Hiç. Sahi, unuttum sormaya. Ben gelmeden kiminle sohbet etmekteydim? Hiç. Nasıl hiç? Bas bayağı konuşuyordunuz. Bazen sıkılır kendi kendimle konuşurum. Heh, ben de buna kandım. Neyse sakladığına göre vardır bir hikmeti. Sen o yarmayı bileyen hele de gir Durakoğlu Beyimin gözüne. Ondan sonra dile ne sen dile. Dilediğimi verir mi acaba? Beyimiz cömerttir. Ömrü uzun olası Durakoğlu Bey'im ne diledikse vermiştir. Benim dileğim acı değil ki. Sevdalısın sen. Anladım ama değil mi? Bir Bizanslı Gülsele gönül verdin. Vuslat dilersin. Ya iyi bildin. Gönlüm Bizanslı dil verdi. Vuslat dilerim. Anlat be Hasan. Güzel mi bari? Alemde bir eşi daha yoktur. Alımlı mı söylesene ha? Alımlı mı? Hem de nasıl... nasıl? Gözleri neye benziyor? Güneş'e. Eszah'tan yangın mısın bre kardeşlik? Tamam. Onun aşkına yen Zebella Azep'i al Bizanslı Dilber'i. Arkana dönüp bir yol baksana şu hisara. Hı? Ha, baktım. Karakuru taş yığını işte. Muhkem bir kale. Başka bir şey görmüyor musun? Ay ışığında mı? Ha, dur bakalım. Aa, galiba görüyorum. Mazgallarda gölgeler diyor. Bizans askerleri olmalı. ...bütün gördüklerim bu kadar çıkar. Başka ne olacak ki gecenin bu vakti? Hasretin kale burçlarında... ...kıvrım kıvrım kıvrandığını göremiyorsan... ...sana ne söyleyebilirim? Şu şehri Konstantiniye'yi... ...bir solukta içime çekmek için yanıyorum. Vay başıma! Şimdi anladım. Sen Bizanslı yosmaya değil... ...Bizans'a vurgunsun. İyi bildin. Ordugahtan sık ayrılıp... ...Pisar kenarlarında dolanıp... ...kara kara düşünmelerin buymuş demek... Bu aşka yanarmız. Dilerim Bizans da yanar. Yamansın bire kardeşlik. Yamanın da yamanısın Ulu Batlı. Şimdi azep zebellasının sırtını da yere vur ki... ...Bizans'ı yere vurmuş kadar ol. Sonra var Durakolu oğlu beyimin huzuruna... ...Savletkin'i vuslata Rusat dilerim de. İzin verir mi ki? Verse de yandın Ulu Batlı, vermese de yandın. Sendeki bu sevda taş duvarları eritip... ...temren oku gibi Bizans'ın böğrüne saplanır. İşte geldik. Nah şu zebellayı gözün kesmekte mi? Şu ortada kudurgan boğa gibi dolanan pehlivanın? Allah Ama önce söz isterim. Durakoğlu Bey beni ön safa alacağına söz vermeli. Vermeli ki takatime takat gelsin. Her şey yolunca yordamınca yapılmalı. Ben kulağına fısıldayı verirken güleşe hazırlan. İşte koç yiğidimiz geldi. Nerelerdesin birazdan... Gözümüzü de gönlümüzü de yollara koydun. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hadi biraz hanım. Daha fazla yüzümüz kızarmadan tutuş şu azeple dördüncü ortanın yamanlığını göster. Gösterelim de önce ikmali icap eden bir işi beklemedeyiz. Beklemek olmaz bre. Hünkar efendimiz perde aralığından bizi gözlemedi. Esrahtan da perdeler kımıldıyor. Ama çorbacı derim ki fazlaca ver Güleştir bu. Yenmek kadar yenilmek de var. Tamamdır Hasan kardeşlik. Söz alınmıştır. Lakin yenmece alınmıştır. Bur azepin sırtını çayıra, al vusla takkını. Hakkı zülür sefa! Hey hey! Karnım gözü üstünde amana. Durakoğlu beyimin Mustafa sözünü unutma. Hakkını günü ver. Niçedir nereye bakmak lazım abişar? Yaman bir güreşe hocam. Azeplerimden biri üç pehlivanı yereserdi, ama dördüncüsü Yaman'ın Yamanı. Azepi fena sürüyor. Ey Rabbim, yarın Asakir-i Muhammediye öyle kuvvet ver ki her biri küffar üstüne şahi güllesi gibi düşsün. Amin. Barışmaları duyuyor musunuz hocam? Yarın ölüm kalım gününe çıkacak askerin ordu gahlı değil de sanki bayram yeri. Konstantin'ye bu askerle de alınamazsa sonsuza kadar alınamaz. Le tertehünnel Konstantiniyeti. Ve len nimmel emiru Ve len nimmel ceyşu. Zarikel ceyiş Padişahım Peygamber müjdesine bağlanıp geldik Buyrulduğu gibi Elbette Konstantiniye feth Onu fethedecek emir ne güzeldir Onun askeri ne güzeldir Ben peygamber müjdesine masar emir olabilir miyim hocam? O sensin Bundan asla şüphemiz yok İnşallah Ve maşallah Koca azepi kaldırdığı gibi yere çaldı. Nöbetçi! Buyurunuz hünkârım. Şu güreşi kazanan yeniçeriği getir. Bu gayreti karşılıksız komak bize yaraşmaz. Vermam hünkârımın. Ey yiğit. ilk defa mı çıkıyorsun? Beli ilk defa. Sözlerime kulak tut öyleyse. Bak kapıdan girer girmez durup temenni edeceksin padişaha. ...üç adım kala diz vuracaksın. Sonra varıp tahtın saçağını öpecek... ...başına koyacaksın. Aa, sakın el etmeye davranma. Sen sal da beni içeri gerisine karışma. Olmaz. İyice bellemeden salmam. Gerçi hünkar böyle şeyleri aldırmaz ama... ...saray ananesidir. Uyumalı. Hangi saray kardeşlik? Sıradan bir çadıra gireceğiz yahu. Kendisine padişahça bir otağı kurdurmayan padişahı... eyle doğrula selamlayıp sıkmaktan haya etmez misiniz? Vaka... O da kızıyor ya... Sal ölüse gireyim. Olan aklımı da uçurdun zaten. Beni emretmişsiniz hünkârım. Çağırttık. Zira merakımızı mucib oldu. Güreşini gördükte bu yiit ziyan olmamalı diye düşündük. İsmin nedir? Hasan hünkârım. Lakabında var mı? Süslü püslüsü yok Şevketlüm'ün. Doğduğum yere izafeten Ulubaklı Hasan derler. Selamımıza ne oldu? Hangi selam hünkârım Şeyhin selamı Aldık ve gönderene getirene rahmet diledik Lakin emanet selamı unutmak olmaz Hayır Bağışlayınız hünkârım Huzurda bulunduğunuzu bir an unuttuk Dışarıda da nöbetçi bir güzel aklımızı karıştırdı Fakat siz o şeyi Görene gizli yok denmiştir Ulubatlı Şimdi yiğitliğinin diyetini has akçeyle ödemem lazım ne kadar istersin? Padişahım, içimden geçenleri tekmih söylememe destur dilerim. Ne dersiniz hocam? Ver gitsin. Verdik gitti. Destur senin. De bakalım ne diyeceksen. Hünkârım, yarınki sahlette şehri Konstantiniye'yi fetheyleyip, bizi Resulullah'ın övdüğü asker yapmanızdan gayri dileğim yoktur. Lakin, hay ola batlı, yüreğimizi tutuşturan ezeli sevdayı terennüm ettiğini görürüz. Berhudar ol. Yeni böyle olan padişahın bir kaleyi değil, alemi fete çıkması caizdir. Ama lakin dedin, lakin ne? Çekinme, istersen ulufeni artıralım. İstemem padişahım. Aldığım kadarı obur midemi doyurmaya yetiyor. Fazlasına talip olup azma ihtimalini göze alamam. Çokça akçenin hesabını Allah'a vermek zordur. Buyurunuz hocam, buna ne dersiniz? Ne denir? Cübbemin sırtına geçirip sarığımı başına koysam da... Bu askerin ellerini öpsem yeridir. Aman efendi hazretleri. Aman'a geldim. Kurban olayım yetti. Bu sözlerle daha fazla ezmeyin beni. Salın gideyim. Yavaş gel bakalım Ulubatrı. Huzurda olduğunu yine unuttum Tamam tamam çekinme. İstediğin gibi konuşmana başlangıçta ruhsat verdiydik. Biz Bizans kefereleri gibi verdiğimiz sözden dönücü değiliz. Ama lakinin sonu gelmedi. Anladık. Akçe istemiyorsun. Ulufeni artırmamızı istemiyorsun. Biraz düşüneyim. Tamam buldum. Seni saray pehlivanlarına serdar eyleyelim. Zat-ı şahanenin huzurunda... ...yenmeye de yenilmeye de utanırım Şevketlun. Şu halde bir mevki istiyorsun. Olur. Veririz. Hünkârım. Nicedir kılıç urur, ...ok gezlerim. Küffar budur. Cenk budur. Savlet budur dendik de... Gözümü kırpmadan ateşe dalarım. Lakin bir gün huzura çıkıp hizmetin bedelini istemedim. Çünkü yaptıklarım size hizmet değil. En başta dinime, ardından vatanıma, ümmeti Muhammed'e ve dahi kendime hizmettir. Peki ne istiyorsun Hasan? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Akla gelmedik bir şey istemeye cüret edeceğim. Yarınki hucumda ön saflara geçirin beni. Beyin Durakoğlu gerçi söz verdi. Lakin işimi sağlama bağlamak isterim. Sen ulubatlı fete değil şehitliğe sevdalısın. Oysa ben senin gibi de kıyamam. Beni ön safa salmazsanız bilin ki kıymış o, olursunuz. Nedir bunca ısrar? Ön safta ne var ki? Cennete âlâ hünkârım. Saadete ebediye. Bu dünyada olmayan her şey oradadır. Şehitliğin ucunda. Hocam. Hocam bir şeyler söyleyin. Söylenecek söz var mı ki padişahım? Ulubatlı Hasan'ın fetih müjdesi olduğunu söylemenin dışında. Duydun mu hocam Hasan? Sen fetih müjdesiyimsin. O kadar aklım ulaşmazsın karım? Bu söylediğiniz ön safta vuruşacağım demekse ne ala. Koca yiğit, koca Ulubatlı. Sende bütün Anadolu'yu görüyorum ve Ayasofya'yı. Pekala. Buyurdur. Seçeceğin 40 arkadaşınla ön safta vuruşacaksın. ...han sancağını taşıyacaksın... ...ve yarın o sancağı Bizans'ın kalbine dikeceksin. Hükkanım! Hayır Ulubatlı hayır! Ayaklarıma kapanma... ...ellerimi öpmeye de davranma. Burada öpülecek iki el var... ...biri hocamın, biri senin. Medet padişahım! Sus Ulubatlıymus sus! Ulubat'ın ulu evladı konuşma! Şimdi saltana turbamızı... ...kirli bir gömlek gibi fırlatmak geliyor içimden. Tacımızı yere çalıp... ...fetih aşkının halesini başımıza sarmak geliyor önümüzden bütün beşer arzuları sökerek yerlerine senin içindeki sevdayı doldurmalıyız. Diril Ulu Batlahan, dirin. Diril ki ruhunun yücelerinde ruhumuz yücelsin. Diril ki fetin sembolü olarak yerler, gökler ve melekler selamlasın seni. ...diyayı mehtabıyla yıkayan yıldızlar... ...ey hışırtılarını Ayasofya'nın... ...kubbelerine serpen rüzgar... ...ey taş duvarların ...gerisinde uyuyan Konstantiniyye... ...şahit olun... ...ulubatlı Hasan'a gıptay ediyorum... ...şevketli sultanım... ...hiçbir şey söyleme... ...zira gözlerin her şeyi söylüyor... ...gözlerinin karasında... Fethi ermanını okuyoruz... ...taş duvarların siperine çekilmiş... Konstantiniyen'in kapıları açılıyor... Atlarımızın nalları altında hıçkıran kaldırım taşları... ...Allah Allah sesinde hasret dindiriyor. Yine çan sesleri. Yine o ses. Rabbim bu sesi susturmaya geldik. Bu orduyu mağlup edersen... Adını ilah edecek başka ordu kalmayacak. Sen bizi Mansur muzaffer eyle. Amin. Amin. Ey ulubatlı. Ey fetih aşkında bütün beşeri arzularını eritip... ...hadis-i şerifteki müjdenin sırrına bürünen yiğit Yeniçeri. tasa etme. Yarın ham sancağını ilk sen dikeceksin. Allahu ekber. Padişahım. Bu ne mazhariyet. Size duacıyım. Bana değil. Bütün ümmete dua et. Sen kendin için bir şey istemez de yücelirken gözümüzde biz nasıl isteriz? Senin himmetin milletin iken bizim himmetimiz nefsimiz mi olacak? Şevketli Sultanım ben... Burada ne sultan var ne de tepa. Ak hoca hepimizin hocası. Biz ikimiz onun talebeleriyiz. Aynı hasretin ateşinde çelikleşmiş iki Osmanlı kılıcıyız. Yarın Bizans'ın böğrüne gireceğiz. Yarın büyük gün. Var istirahat et ulu Atla Hasan. Sağ ol aslanım. Feth'in gerçekleşmeyeceği yolunda içime düşen küçük tereddütleri de söktün aldım. Yarın bu vakitler Allah'ın izniyle Konstantiniyeyi kucaklamış olacağız. Mustad Demir. Peygamber müjdesi. Ecdat vasiyeti. Rahmet üstüne rahmet. Gözlerimle görmesem inanmazdım. Pre Ulu batlı huzura kabul edildin yahu. Hı? Edildik elhamdülillah. Hünkar'dan başka kimler vardı içeride? Akşemsettin Efendimiz ve bir de... Anladık anladık uzatma bir de sen. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle biz vardık. Ne konuştunuz? Huzurda ne konuşulur? Fetih konuştuk. Hadi hadi hadi git işine. Koskoca hükümdarın danışacak kimsesi kalmamış da... ...bir Yeniçeri kırmasıyla mı fetih konuşacak? <gülüyor> sen ne anlarmışsın ki fetihten? Anlamamız gerektiği kadar... Kendimizi bildik bileli içimizde yaşayanı anlamamak olur mu? Bunu böylece söylemişsen padişaha... ...aferini kaptın demektir. Sayf'i kaptık ne olmuş? <gülüyor> şuna da bakın hele şuna. Kurumlarına da bakın. Padişah aferini almak kolaymış gibi ...bildiricu söyler. <gülüyor> Dile benden ne dilersen de demiştir. Dedi. <gülüyor> Velakin bizi... ...fethi mübine ulaştırmasından gayrı bir şey dilemedik. Oh. Şimdi sana çorbacıdan da zorlu bir aferin. İşte yeniçeri dediğin hem tok sözlü olur hem de tok Sen Sende ikisi de var. Andolsun. Ah, rüyada gibisin birader. Ne bakınıp duruyorsun öyle? Birini arıyorum. Kimi Bana beni müjdeleyen şeyi. İşte orada. Hani. Koca topun yanında görmüyor musun? de bir haller var yedim Anlaşılan huzura kabul edilmek yaramamış. Topun yanında sadece iki nöbetçi var. İki nöbetçinin arasında duruyor. Kör müsün? Beni çağırıyor. Çağırıp çağırıp yürüyor. Hadi gecen hayır olsun. Hasan. Hasan dur. Hasan orada kimse yok. Dur koşma oğlum. Allah Allah. Allah Allah. Ölüm çağınıma da olup Bu haber şehitlik haberidir batıldır asla kutsal şehre giremeyeceklerdir artık eskisi kadar emin değiliz peder toplanın toplanın toplanın evlatlarım Ayasofya'ya gidelim evet kutsal kilisemize sığınalım <gülüyor> zurgancı evi koruyamamışsa takdularlar bizi nasıl korur peder hep aldattınız bizi İstanbul'u İsa koruyor. Meryem koruyor diye. Hadi gösterin şimdi gücünüzü. Gösterin maharetinizi. Söz, söz, söz Sen dinden çıktın kafir oldun. İki dükkü altına ver de seni günahlarından kurtarayım. Kanımız emdiniz. Hala doymadınız. Böyle bir günde bile kendinizi düşünüyorsunuz. Ve elimiz çöküyor belki böylesi daha iyi bunu nasıl söylersin ha ha nasıl al ha. böylesi daha iyi Zor oluyor hocam çok şehit veriyoruz Her askerle yüreğimizin bir parçası toprağa düşük veriyoruz. Yeniden dirilmek üzere Bismillah'la döktüğümüz toplar Allah diyerek Ülkelerini ve ülkülerini Yaşatmayı bilmeyenler Yiğitçe ölmeyi de bilmezler Görüyor musunuz Bazgavlardaki Bizans askerlerini Küçük bir zorlukla Karşılaşınca nasıl da kaçıyor Bunlar da bir şey eksik hocam ise bir şey fazla. Lakin ne olduğunu kestiremedim. İman Sultanım, iman. Bizimkiler Allah'a... ...Bizanslılarsa... altına inanın. Hocam şuraya bakın. Ulu batlı Hasan bu. Koş Hayda haydi. Allah Allah! Allah Allah! Allah! Allah Allah! Rahipler öyle demiyor ama Artık onlara inanmıyoruz Kus kus boyunca günah girdin söyle de bakayım hadi demeyeceğim işte Kaçmayacağım da burada Müslümanları bekleyeceğim Şimdiden aramızdüçlü da tam sırasıydı Şişli'nin kurullarının şehri kurtardınız da. Sus Eleni delirdin mi sen? Hanem aslındanları senin gibi dilini tutmayan kadınlarla dolu. Ne imparatorun askerlerinden korkuyorum... ...ne de zindanlarından. Sahi nereye gidiyor bunlar? Padişaha imparator elçisini uğurluyorlar. İmparator elçi mi çıkarıyor yani sultana? Duymadın mı çıkarıyormuş işte. Herhalde anlaşma isteyecek. Bin asırdır Konstantinopolis diye... ...haykıran Müslümanların padişahı da buna razı olacak. ha. He? Hem de yüze yüze kuyruğuna gelmişken... Gülerim Konstantin'in aklına. Bayanlar. Ben İmparator Hazretleri'nin gezi teşkilatındanım. Deminden beri bir vatan haini gibi konuşuyorsunuz. İkinizi de İmparator adına... Hayatımızı Sultan Mehmet'in güllesine borçluyuz. Bu herif az daha bizi zindana tıkacaktı. Çeneni tutmanı söylemiştim. Korkuyorum. Artık korkuyorum Maria. Korkuyorum. Şur, Hadi Bizans'ta imparator da gizli teşkilatı da kahrolsun. Yanımızı kurtaralım yeter. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlarımın çoğu tenef oldu. Biraz soluklanmaya geldim. Şu hisarın daha zayıf bir noktası olmalı. Zayıf noktalarını senden daha iyi kim bilebilir? Gün demez, gece demez hisar diplerinde dolanırdın. Esrahtan da öyle. Kendimizi Cenk heyecanına atıp aklımızı uçurmuşuz. Senin şeyhten haber yok mu? Tüh benim kafaya. Onu dahi unuttuk. Bak aslanım. Cenk bir yanıyla yürek işi... Dilek işidir. Ama ve öteki yanıyla akıl işidir. Aklını kullanmazsan şehitliği rüyanda görürsün. Şehit olsan bile ancak kendini kurtarırsın. İş şahadetin şehadetin hizmete vesile olsun. İyi söyledin çorbacı ağam. Ölümüne dövüşmek iyi de yok yere ölmek kötü. Dediğin gibi işe yaramalı. Şu sancağı biriniz verime bağlayın. Bir de kılıç bulun. İki elim kılıçlı olursa iki kişilik iş görürüm. İşte bak kafan işlemeye başlamış bile. Sayende. <Gülüyor> Hasan. Ey ulubatlı. Bu ses. Hasan. Meçhul şeyin sesi. Beni çağırıyor. Toplarım. Ya ya. Şu taraftan vuracağız. Hayrola. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Ya Allah bismillah. Allah! Hasan Bu tarafa aslanım Yettim şeyhim Hünkar seni seyrediyor Hasan Davran Hünkar mı? Hani nerede? Görmeye göz ister Buradayım Ulu Batlı yanında Şevketli padişahım Kendinizi ateşe atmayın Ateş cismi yakın uh, uh, uh. İşte sana selam söyleyen şeyh padişahım Ben bildim Ya sen kim olduğunu bildin mi? Beli. evliya Allah'tandır Uyan aslan. Ey Ulubat'ın Bat'ın Ulu Bahtlı evladı uyan. Senin şeyh zannettiğin Eba Eyyub'un saray azetleridir. Allahu ekber. Sübhanallah. söyleyip kayboldular. Ey Sultan da yok, padişah da. Medet ya Sultan. Evet dostlarım, hagayet, kol kaldı. Aynen. Hiçbir zaman La ilahe illallah Allah, Allah. Allah, Allah. Ya settar Ya kahrar Ya cebbar ...evlatlarım... ...canınızı kurtaracak yerlere sığınmaya çalışıyorsunuz... ...ya yani imparatorunu... ...şaşmetli indiragaz ezmeliyorsanız... ...ey Rumlar... ...ey Hristiyanlar... ...kutsal haç... ...bugün düşüp parçalandı... ...ve yüreklerimizi parçaladı... ...Müslümanlar... ...şehrinize girecek... namusumuza ...el uzatacaklar... ...son defa bütün güzelliği ve haşmetiyle duyasınız diye... ...çanları var gücümle çaldırıyorum. Sonra sonra her şey bitecek. Müslümanlar şehrimize gelirlerse dinimizi yasaklayacaklar. Kiliselerimizi ahır yapacaklar. Kızlarımızı köle alacaklar. En korkuncu ise... Papazları öldürecekler Demek verim buymuş Merak etme kırmızı surat Müslümanlar durup dururken kimseyi öldürmez. Aslında çoktan acıydın ya Neyse Tasvirlerimizi kazıyacaklar İsa Mesih'e Hakaret edecekler şey. İsa onların peygamber peygamberi Bütün bunları bize niye anlatıyorsunuz Aziz Feder ne yapmamızı istiyorsunuz? Yapmanız gerekeni yapın! Türkleri durdurun! Öyle seni duruyoruz <gülüyor> Niye konuşarak vakit kaybediyoruz? Kalkın Hristiyanlar! Papazımızın arkasından savaşa gidelim! Ben, ben ben öyle demek istedim sayılmaz. Bal gidiyor de onu demek istedim. Öyle değil mi Hristiyanlar? Evet, evet, evet. Papaz Efendi! Benim görevim savaşmak değil kimsede konuşmaktır. Ben görevimi yaptım. Gerisi size kalıyor evlatlarım. Hani kutsal ağ bizi koruyacaktı? Hani surlar yıkılmayacaktı? Ben de ben ben kitaplarda okuduklarını söyledim O yalanları ]ladım. kitapları senin gibiler yazdı. <Gülüyor> Hepiniz yalancısınız. Soyguncusunuz. Burada bizi kandırdınız. Bizans'ı Türkler yıkmıyor. Siz zaten yıkmışsınız. Lanet olsun. Gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. gelmeyin üstüme, gelmeyin. Hayır, hayır papaza el kaldırılmaz. olmaz. Günaha giriyorsunuz. Cehenneme gideceksiniz. Hayır. Biz yaracağımız kadar yandık. Sıra sende. Hala neden yerle bir olmuyor Bizans? Neden devrilmiyor kuleler ardı ardına? Ne oldu gayretinizeki düşmandan kaçarsınız? Tez atım eğerlensin. Biraz daha sabredin padişahım. Hocam sabır dersin. İyi güzel de sabrın da bir nihayeti vardır. Koç gibi delikanlılar can verirken burada oturamam. Sen sıradan bir Yeniçeri değil. Sultan İbni Sultan Muhammed Hansın. Onlardan tek farkım babamın padişah olması. Can değeri aynıdır hocam. Öyledir. Ve lakin ölen her yeniçerinin yerine bir yeniçeri bulunur. Ama Sultan Muhammed Han bir tanedir. Ölürse mülk zeval bulup devlet yıkılır. <Gülüyor> Yine mantığınızın altında ezdiniz beni. Pekala. Hiç değilse bir tepeden olup biteni görelim. Hünkarım. Donağımı üstüne düşeni yaptı. Halis taraflarında korkuş boşmalar oluyor. Mutlak üstünlük İslam ordusunun. Sabahtan beri duyduğum tek iyi haber. Şükürler olsun. İyi haberler gelmeye başlamış ya. Gönlünüzü ferah tutun. Hocam içinizden geldiği gibi söyleyin lütfen. Fetih müyesser mi? Zerre kadar şüphemiz olsaydı seni bu yola sürer miydik? Yüreğin serin olsun. Ferahlı Fetih senindir. Sen Fatih olacaksın. Böyle bildirildi. Bildirildiği gibi bildirdi. Şu, şu kıratın üstündeki sarıklı da kim? Elindeki değnek mi, kılıç mı? O mu? Senin hocan, benim karındaşım Molla Gürani. Etrafında kefenlerine sarınıp cenk edenlerse, müritleri. Allahu ekber. Sahiden kılıç mı tutuyor, sopa mı? <gülüyor> Ona Molla Gürani demişler. Sopasını ne zaman kılıç yapacağını bilir Ne kadar bahtiyarım ki Allah sizin gibi ulu hocalara beni talebe eyledi Biz ne kadar bahtiyarız ki Allah senin gibi bir talebe nasibi İşte, işte ulu baklı Hasan bu Dünyayı yenen genç. O ne azim, o ne kudret tek başına burçlara tırmanıyor Meleklerin kollarında Gayret ulu baklım Yaralı Evet belki yüz ok girmiş mübarek bedenine Sadece on dört tane Allah'ım yardım et Yıkılıyor Vazifesini bitir Vazirkesini bitirmeler Yıkılmaz Gidin Bulubaklı Hasan'ın tırmandığı yere bütün gücünüzle saldırın Allah'ım Ne olur biraz daha kuvvet ver bana Sonra al beni huzurla Dayan Nudu batlı. Gel Hasan, biraz daha yaklaş. Haketim şeyin Ulaşamamaktan endişe deyim. Ulaşacaksın. Hünkâra sözün vardı, unuttun mu? Ama, ama sözünü tutacaksın. Hani Hamt sancağı'nı Bizans'ın böğrüğe dikecektin Bütün melekler, bütün peygamberler seni seyrediyor. Sancağı dikmen için dua ediyorlar sana. Allah, Bismillah. Gayret ulubatım. Varda. Varda. Önündeki son kefereyi de atla. Kaldır kılıcını. Kaldır dedim. Allah aşkına. Hakladım şeyhim. Yaklaş. İki adım kaldı. Hem fethe hem şehadete. Sadece iki adım. Atamıyorum. Bittim. Diril. Cennete sadece iki adımcık yol var. Diril. Bir. Bir adım daha. Tek adım. Sonrası hem Fethi Mübin hem cennet. İki. Durma Ulu Batlı. Dik sancağı. Ver ezanı Muhammedi. O peygamber müjdesini gerçekleştiren ordunun neferisin Hasan. Övülmüş askersin. Sancak direğine sarıl. Sakın düşürme. Hiç düşürür benim. Asla. Aferin sana. Başardın. Bu fetihtir. Rüyasını gördüğün, hayalini kurduğun mübarek fetih. Var ol aslanım. ...peygamberinin ruhunu şad ettim. Hasan'ım! Rabbim! Konstantiniyenin melali sancağımızın hilaliyle kucaklaşıyor. Hasan yıkılıyor hocam. Artık yıkılabilir. Zira onun yıkıldığı yerde... ...Bizans çöküyor... ...bir imparatorluk direliyor. Gazan mübarek olsun padişahım. Ah ulubatlı Hasan. Allah dedi yürüdü. Allah dedi sancağı burca dikti. Eminim Allah diyerek şehit düştü. Şahit ol hocam. Bu yeniçeriye kıpta ediyorum. Biliyorum hünkârım. İşte Bizans. Kutlu olsun. Çok şükür Allah'ım. Hüçum yiğitlerim! Hüçum!